41. Bölüm Ebu Talib'e karşı şakanın hiç yer tutmadığı ciddi bir teklifle gidilmiş, yine de bir cevap alınamamış, üstelik yeğenini himayeye devam edeceği de duyulmuştu. Bir gün sonra bir defa daha gittiler. Ey Ebu Talip dediler, biz sana daha evvelde başvurduk halimizi anlattık. Sen kulak asmadın, bu gidişle aramızı kılıç halledecek gibi geliyor. İşte sana son bir teklif getirdik. Nedir teklifiniz? Umare bin Verit bin Mugire'dir. Ee, ne olmuş Umare'ye? Biliyorsun ki ey Ebu Talip, Umare'ye Kureyş gençler içinde gücü kuvveti ve aklıyla en ön sırada yer alır. Gençler içinde ondan yakışıklısı yoktur. İş bilir bir delikanlıdır. Onu sana verelim. Sen de bize Muhammed'i teslim et. Bu işte böylece bitmiş olsun.'' Peki siz benim yeğenimi ne yapacaksınız? Öldüreceğiz. Ebu Talip kulaklarına inanamadı. Elbet. Demek siz benim oğlumu alıp öldüreceksiniz. Ben de buna karşılık olarak sizin evladınızı besleyeceğim. Öyle mi? Şu sizin söylediğinizi deveye yaptırmak mümkün müdür? Hayvanın bile razı olamayacağı bir işi bana nasıl teklif edebilirsiniz? İsterseniz siz önce oğlunuzu bana verin. Ben öldüreyim. ''Daha sonra ben de size oğlumu verebilirim.'' ''İyi ama bizim oğullarımız senin oğlunun yaptıklarını yapmıyor. Senin oğlun bizim ilahlarımızı kötülüyor. Bizi beyinsizlikle suçluyor. Topluluğumuzu dağıtıyor. Akrabayı akrabaya düşman ediyor.'' Ebu Talip cevap verdi. ''Vallahi benim oğlum sizin oğlunuzdan daha hayırlıdır. İnsanları da hayra ve fazilete davet ediyor.'' Bir müddet daha tartışma oldu. Ayrılırken son sözleriniz söylediler. ''Şunu bilesin ki ey Ebu Talip, biz bu işi burada bırakmaya taraftar değiliz. Ya kardeşinin oğluna hakim olur susturursun ya da bu işin sonu gelinceye veya iki taraftan biri yok oluncaya kadar seninle savaşırız. Canın hangisini isterse onu tercih edersin.'' dediler ve Ebu Talib'in yanından ayrıldılar. Bir işi için Mekke dışında dolaşmakta olan Nart, Hacun kabristanının bulunduğu yerdeki tepenin eteğinde oturan adamı gördüğü zaman, sevinçten titredi oldu. Çünkü orada oturan Resulullah Aleyhisselam'dı. Böyle tek başına onu hiç yakalamış değildin. Hadi bir şeyler yapmanın tam zamanıdır. Bu cümleyi Nadr'ın içinde bulunan ikinci bir şahıs fısıldamıştı sanki. Ve Nadr'ı sevinçten titreten işte buydu. Bütün güç ve kudretini toplamalı, mutlaka kazanmalıydı bu kavgayı. Muhammed bin Abdullah kendini öldürmek üzere gelen bir düşmanına hemen teslim olup buyur canın ne isterse onu yap, şayet çekinirsen hatırım kalır, diyecek değildi elbet. Ağır ağır yaklaşırken zihninde planlar kurma çabasındaydı. Sessizce bir şey yokmuşçasına yaklaşıp, ''Birden vermek, ilk darbeyi indirmek en akıllı yol olacaktı.'' Birkaç adım daha atınca Nat durakladı. Gözlerini sildi. Yine baktı. Hiç aldanmıyordu. Sessiz, sakin oturmakta olan Muhammed'in etrafında birkaç tane aslan dolaşıyordu. Kendini yokladı Natr. ''Acaba korktuğundan mı böyle görüyordu? Hayır hayır korkmuyordu.'' Zaten korkan bir adamın durup dururken onu öldürmek üzere yürümesi... ...hatta tek başına rastladığı için sevinmesi mümkün müydü? Ama gözleri hiç yanılmıyordu. ''Bir iki adım daha atayım.'' dedi. Bu defa aslanlarda da kendini yönelmişlerdi. Dehşetle ağızlarını açmış olan bu aslanlara yem olmanın manası yoktu. Geri dönmek yahut bu hayvanlara yem olmaktan birini tercih etmeliydi. ''Ben canımı pazarda satın almadım.'' dedi ve hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Bu sırada Meryem Suresi inmeye başladı. Bu mübarek sure Zekeriya, Yahya, Meryem, İsa, İbrahim, Musa ve İdris peygamberlerden bahsediyor, birçok hakikatleri dile getiriyordu. Kitapta İbrahim'i de zikret. Hiç şüphe yok ki o çok doğruydu, peygamberdi. Bir zamanlar İbrahim babasına şöyle demişti. Ey babam, işitmeyen, görmeyen, sana bir fayda vermeyen şeylere neden tapıyorsun? Ey babacığım, bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy, benim yolumu kabul et. Seni doğru bir yola götüreyim. Ey babacığım, şeytana tapma. Şeytan, Rahman olan Allah'a isyan etmiştir. Ey babacığım, ben sana Rahman olan Allah'tan bir azabın gelip dokunuvermesinden korkuyorum. O zaman şeytan arkadaş verirsin. İbrahim'e babası dedi ki, Ey İbrahim, sen beni milahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Yemin ederim ki eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmesen seni taşlarım. Beni bir zaman için terk et ve ayrı kal. İbrahim şöyle dedi, Selam olsun sana. Senin için Rabbinden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ben sizden ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlardan ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime yaptığım dua ve ibadet sebebiyle mahrum kalmam. İbrahim onları ve Allah'tan ayrı olarak ibadet ettikleri putları terk edip ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden ihsanlarca bulunduk. Hepsine de insanların dillerinde yüksek bir övgü verdik. Bir zamanlar büyük peygamber Hz. İbrahim aleyhisselamın babası Azer'e işte bunları söylemiş. Babası tarafından da böyle karşılanmıştı. Şimdi Allah'ın son peygamberi de kavmini kabilesini putlardan uzak tutmak, putların kulluğundan kurtarmak için aynı daveti yapıyor, aynı neticeyi alıyordu. Resulullah aleyhisselam bu ayetlerle ilgili olarak şu bilgiyi verdi. Kıyamet günü Peygamber İbrahim, babası Azer'le karşılaşır. Azer, yüzü gözü toz toprak içinde perişandır. İbrahim ona der ki, ben sana dünyadayken bana isyan etme, sözümü tut dememiş miydim? Görüyorsun ne hale geldiğini. Babası şöyle der, bugün artık sana karşı gelmeyeceğim, ne dersen yapacağım. Hz. İbrahim, Cenab-ı Hakk'a yönelir. Ya Rab, sen bana insanların tekrar hayat bulacakları bugün de beni mahzun etmeyeceğini vaat etmiştin. Senin rahmetinden uzak kalmış olan babamın perişanlığının ötesinde daha hangi perişanlık ve mahzun olabilir ki? Lütfen onu bana bağışla Rabbim. Allah Teala şöyle buyurur. Ben cenneti kafirlere haram kıldım. Daha sonra şöyle denilir. Ey İbrahim bir bak ayaklarının altındaki nedir? Bakar kanlara bulanmış olan bir sırtlan yatmaktadır. Bu hale getirilmiş olan babası Azer, büyük peygamberin gözleri önünde ayaklarından yakalanır ve cehenneme atılır. Bunları dinleyenlerin başları önlerine düştü. Gözler boğulandı. Bir peygamber. Hem peygamberler babası olarak bilinen büyük peygamber İbrahim aleyhisselam babasını kurtaramayacak ve gözlerinin önünde cehenneme atılacak. İbrahim aleyhisselam bu durumu çaresizce seyredecek. Kalpler korkuyla doldu. Nefesler kesilir gibi oldu. Yüzlerden neşe silindi. Kıyametin dehşet saçan ahvali sanki gözlerinin önündeymiş gibiydi. Kalpler yüce Allah'a yöneldi. Kıyamet gününün dehşetli anında Nebi Ekrem'den uzak bırakmamasını, onun şerefli sancağı altında yer vermesini niyaz etti. Asvin Vail başını kaldırdı. Karşısında duran adama garip bir edayla baktı. ''Ne istiyorsun?'' dedi. ''Alacağımı?'' dedi adam. ''Canım bir alacak 30 defa istenmez ki. Hem sen benim gibi bir adamı bu kadarcık şeyleri için rahatsız etmekten utanmıyor musun?'' ''Borcumu ilk gelişimde versen ikinci defa senin yanına gelmeyi düşünmezdim.'' dedi. ''Az, borcunu ödeme düşüncesinde değildi.'' ''Bana bak Habbab'' dedi. ''Sana hemen borcunu şu anda ödeyebilirim ancak bir şartım var.'' ''Nedir?'' Muhammed'i inkar edeceksin. O zaman hemen paran alıp gideceksin. Habbab başını salladı. Hiç olacak iş değildi. Sen ölünceye, sonra tekrar dirilinceye kadar beklerim. Fakat yine onu inkar edemem. As alaylı bir ifadeyle sordu. Yani ben öldükten sonra tekrar dirileceğim öyle mi? Sen buna cidden inanıyor musun? Elbet, bütün kalbimle inanıyorum. O halde benim yakamı bırak ey Happap. Madem öldükten sonra tekrar dirileceğim, o zaman bir sürü malım olur ve sana genişelden borcumu öderim. Abab'ın gözlerinin içine bakarak. Söz veriyorum Happap, orada fazlasıyla ödeme yapacağım dedi. Happap oradan üzgün ayrıldı. Artık bu borcu dünyada alamayacağına iyisinden inanmış bulunuyordu. Allah'ım alacağımı sana havale ediyorum. Bir iniltiydi bu. Yürekten kopan, dili ve dudakları hiç kıpırdatmadan yüce alemlere ok gibi fırlayan bir inilti. Doğruca ve o anda Rabül Alemine ulaşan, kainatı yaratanın değer bulan, itibarı edilen bir inilti. Nitekim yüce Mevla Resul Ekrem'inin mübarek kalbine habbaptan gelen bu inilti ile ilgili olarak şu ayetleri gönderdi. Gördün mü ayetlerimizi inkar edeni ve bana kıyamet günü mal ve evlat verecektir diyeni? O gayba mı vakıf olmuş yoksa Rahman'ın huzurunda bir ahit mi almış da bunu rahatça söylüyor? Hayır, hakikat öyle değildir. Biz onun söylediğini yazacağız. Ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. Söylediği mal ve evladı hep elinden alacağız. Ve o bize kıyamet günü tek başına gelecektir. Resulullah Aleyhisselam bu ayetleri okuduğu zaman, Habab'ın yüreği soğuk suyla yıkanmışçasına serinledi. Bu konuda sahibi kiram, Resulullah'ın sesinden... Şu hadiseyi dinledi. de. bir adam bir başkasından bir dinar ödünç istedi. Adam parayı şahitlerin huzurunda vermek istediğini bildirince borç isteyen Allah Teala vekil ve şahit olarak yeter dedi. O halde bana kefil getir. Allah Teala kefil olarak yeter. Doğru söyledin. Allah Teala hem vekil hem kefildir. Bin dinarı ona verdi. Belli bir müddet tayin edildi. Adam parayı aldıktan sonra denize açıldı, işini gördü. Zaman yaklaşınca vaktinde borcunu ödemek üzere sahile geldi. Bir gemiye binip gidecekti. Ama gemi yoktu. Bunun üzerine bir ağaç kütüğü aldı, içini oydu. Bin dinarı içine koydu, bir pusula yazdı. Filan adama aittir dedi. Sonra oyduğu yeri kapattı, deniz kenarına geldi. Allah'ım, ''Sen biliyorsun ki ben filan kişiden bin dinar ödünç aldım. Benden kefil istedi, Allah kefil olarak yeter.'' dedim. Ama binip gidecek bir gemi bulamadım. ''Bunu şimdi ben sana emanet ediyorum.'' dedi ve kütüğü denize attı, dönüp gitti. Bu arada yine yurduna dönmek için bir gemi arıyordu. Beri tarafa alacaklı olan da sahile çıkmış, ihtimal ki bir gemi gelir ve alacağımı getirir diye bakıyordu. Gelen giden olmadı. Bir zaman bekledi. Sonra denize suların üzerinde çalkalanan bir kütük gördü onu aldı. Yakacak odun diye evine götürdü. Parşaladığı zaman içinden parasını ve yazılan pusulayı buldu. Birkaç gün sonra borçlu geldi. Bin dinarı çıkarıp önüne koydu. ''Vallahi sana borcum ödemek üzere devamlı gemi aradım ama bulamadım ve yine yemin ederim ki daha önce gelme imkanım olmadı.'' dedi. ''Peki sen bana bir şey gönderdin mi?'' diye sordu. ''Ben sana daha önce bir gemi bulamadığımdan bahsediyorum ama Allah Teala senin kütük içinde gönderdiğini bana ulaştırdı ve borcunu ödedi. ''Hadi al bin dinarını ve selametle git.'' dedi. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 41. bölümünü dinlediniz.